Ey şeytanın raciğim bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Malumunuz geçen dersimizde Nuh aleyhisselam kıssasından sonra e, ismi verilmeyen bir rasulün geldiğinden bahsediliyordu. Ve bu rasulün de kavminin ileri gelenlerinin efendim, ahireti yalanlayıp o peygambere karşı çıktıklarını belirtmişler. Müfessirler çeşitli karinelerden hareketle kimileri bu peygamberin Hud aleyhisselam olduğunu kimileri Salih aleyhisselam olduğunu söylerler. Önemli olan tabii bu iki peygamberin de kavminin kendi peygamberlerine karşı benzer tavırlar takındıklarıdır. Şimdi bu kavmin de inançları ile alakalı olarak bunların ahirete iman etmediklerini görüyoruz. Ahirete iman etmedikleri için Risalete de iman etmiyorlar. Risalete iman etmeyince kitabı vesaireye Allah'a da netice itibariyle e, rububiyetini yani bir yaratıcının varlığını kabul etseler bile bu yaratıcının hayatlarına müdahil olmasını Kabul etmiyorum artık. Şimdi e, ahirete iman defalarca hatırlattığımız gibi ahiret dünya hayatının düzenleyicisidir. Ahirete iman ettiğiniz takdirde o imanınız çerçevesinde, o imanınız doğrultusunda dünya hayatınızı tanzim etmeye çalışırsınız. Ahirete iman etmeyen bir insanın dünya hayatını da ilahi mesaja göre veya ilahi mesaj endişesiyle tanzim etmek gibi bir derdi, bir meselesi olmaz. Onun için İslam'da ve bütün semavi risaletlerde ahirete iman çok önemsenir. ...ve üzerinde çok durulan bir iman esasıdır. Bunların... ...ahireti inkar eden... ...veya ettiğini gösteren ifadeleri... ...36 ve 37. ayet-i kerimelerde dile getiriliyor ki... <Sessizlik> ...Size yapılan bu tehdit... ...uzak mı? Uzaktır. Gerçekle hiçbir alakası yoktur manasına. Ha hayat diye bir şey varsa o da bu dünya hayatıdır diyorlar. İnhiye illa hayatuned dunya. Bunun dışında bir hayat kimse beklemez. Öyle bir hayat yok. Ve bu dünya hayatında biz ne yaparız? Nemutu ve nehyâ. Yaşlananlarımız ölüyor, çocuklarımız doğuyor. Ve mâ bi bimebuusîn. Biz ölümden sonra diriltilecekler değiliz. Geçen dersimizde de hatırlattığımız gibi bu ayet kerime vesilesiyle Yasin suresi esas itibariyle ölümden sonra dirilişi çok iyi ifade eden, delilleriyle ispatlayan bir suredir. Ve orada Çeşitli deliller, çeşitli örnekler verilirken bir de en sonda, surenin en sonunda ki daha önce ayet-i kerimeler başında ve ayetullahum ve ayetullahum diye devam ederken surenin sonunda da malumunuz olduğu üzere ve darabelene meselen ve nesiye halka kusmu ile ahireti o zaman içinde inkar eden Velid bin Mughir'e örneği veriliyor. Getirdiği bir çürümüş kemik ufalayıp Peygamber Efendimiz'e doğru savurarak soruyor. Bu da mı dirilecek diyor. Yani o bize getirdi bir örnek verdi. Fakat bu örneği verirken de kendi yaratılışını unuttu. Ve dedi ki şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Cenab-ı Allah'ın cevabı gayet açıktır. Delili son derece ikna edicidir. Başka bir delil aramaya gerek yoktur. ''Kul yuhyihellezî enşe'ehe marra ve huve alim.'' <Sessizlik> ''Onu ilk olarak kim yarattıysa onu tekrar o diriltecektir. O her bir mahluku çok iyi bilendir.'' Burada halk mahluk manasınadır. İsimdir, yaratılmışlar demektir, yaratmak demektir bastar olarak. Fakat yaratılmış olan varlıklar anlamında mef'ul vezninde ifade edilse ismi mef'uldür. Yaratılmış olan her bir varlığı çok iyi bilir. Dolayısıyla onun nerede olduğunu, durumunu, halini, vaziyetini ve dolayısıyla dirilişini de en iyi ...bilendir. Kur'an-ı Kerim bu şekilde yoktan var edilişi, ölümden sonra dirilişin de bir delili, bir belgesi olarak zikretmektedir. Çünkü insan mantığına göre olmayan bir varlığı yaratmak, yaratıp faraza bir şekilde varlığını değiştirdikten sonra... Onu yeni bir şekilde yaratmaya göre daha nedir? Kolaydır. Yokluktan var ediyor, olmayan bir şeyi var ediyor. Biz insanlar ve bütün kainat böyledir, bütün mahlukat böyledir. Bir zamanlar hiçbirimiz yoktuk. Şu gördüğümüz mahlukatın hiçbirisi yoktu. Sadece var etmekle kalmadı Cenab-ı Allah, bir de bu varlıkları... ...bir düzen içerisinde yarattı. Her bir varlığın... ...kendine ait bir düzeni... ...kendine ait özel... ...bir düzeni olan her bir varlığın... ...bir de genel düzen içerisinde... ...o genel düzen içerisinde... ...bir işleyiş içerisinde bir yeri... ...ve bir konumu var. Ve bu ötekini bozmuyor, etkilemiyor... ...düzeni... ...aksatmıyor. Fakat inkarcılar... Risaleti de inkar ettikleri için ölümden sonra dirilişi de inkar ettikleri için diyorlar ki o zaman bu peygamber ölümden sonra dirilişi haber verdiğine göre ölümden sonra dirilişe göre bu dünya hayatını sürmenin gereğini ve zorunluluğunu anlattığına göre çünkü dünyada yapılan her şeyin karşılığı orada verilecektir. O halde bu dünyada uyulması gereken bir disiplin vardır. İşte bu disiplinin adı Peygamberlerin getirdikleri bu disiplinin adı nedir? Şeriat'tır. Alışa geldikleri ve ölümü ölümden sonra dirilişi inkara dayalı olarak kurguladıkları hayatlarından ve alışkanlıklarından vazgeçmek işlerine gelmiyor. Dolayısıyla ölümden sonra dirilişi kabul etmekle kalmıyorlar. Nübuveti ve nübuvetin beraberinde getirdiği nübuvetin gereği olan şeriatı da inkar ediyorlar. Bir de bunun insan psikoloji üzerinde etkisi vardır. Allah'a ve ölümden sonra dirilişi inkar etme, e, dirilişe inanmayan veya dirilişi inkar eden veya imanı zayıf olan kimseler ölümü de hatırlamak İstemezler. Böyle bir psikolojik madem yok olacaksın hiçbir şey etmez. Niye ölümden korkuyorsun? Çünkü bu sefer ahireti değil dünyayı severler. Dünyaya olurlar Ve içten içe de o inançsızlıklarını aslında kendilerinin inanmadığını ortaya koymuş oluyorlar. Farkında değildirler. Onun için bu Peygamberlere itirazları şu oluyor. Ahirete iman etmeyenlerin. Evet. İn huwa illa raculun iftara alallahi kiziba ve ma nahnu lehu bi mu'minin. Bu ancak Allah hakkında yalan uydurmuş bir kişi, bir adam olabilir ve biz ona iman eden kimseler değil. Hakikatin inkar edilmesi hakikati değiştirmez. Var olan bir şeyi benim inkar edişim o var olanın, varlığının sonunu getirmez. O vardır. O halde o peygamber iftira etmiş olamaz. Etmediğini zaten yüzlerce delille kendisi ortaya koymuş oluyor. Kur'an-ı Kerim bunun açık bir delilidir. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunu iki büyük yolla ispatlıyor. Bir, bir, insanlara benzerini getirmelerini istiyor. Eğer siz bu kitabın bir iftira olduğunu, bir uydurma olduğunu söylüyorsanız, onun benzerini getiriniz. İki, Yahudi ve Hristiyanlara. ...siz kitaplarınızı değiştirdiniz diyor. Ve bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan 14 asırdır... ...çıkıp da... ...Kur'an yalan söylüyor, bizim kitaplarımız değişmemiştir... ...değişikliğe uğratılmamıştır diyebilmiş... ...değildir. Tek bir vaka yok. Tek bir vaka yok. Bu... Kur'an-ı Kerim'in iddiasının doğruluğunu ispatlamakla birlikte bu haberi verenin de Allah olduğunu ve kitabın yine doğru olduğunu ortaya koyan ikinci önemli bir delildir. Bu iki büyük delil Resulullah Aleyhissatü vesselam'ın getirdiği vahyin ve kitabın doğruluğunu ortaya koyuyor. Buradan nereye varıyoruz? Madem son resul Muhammed Aleyhissatü vesselam hakkın kendisini ifade etmiştir ve kimse onun getirdiği bu hakka itiraz edememektedir. Önceki peygamberler de o halde getirdikleri hakkı ne yapmak durumundayız? Kabul etmek durumundayız, inkar etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla sadece bu Allah'a karşı yalan iftira, iftira ediyor, uyduruyor demekle hiçbir peygamberin risaleti kabul edilemez. Siz iman etmiyorlarmış, onlar iman etmiyorlarmış peygambere, etmesinler. Kendileri kaybediyor. Ettiler hatta. Kendileri kaybeder. Günümüzün insanlarının da Kur'an-ı Kerim'in geçmişlere dair anlattıklarında ne yapması lazım? İbret alması lazım. Alması lazım. Bu son günlerde yine eyvah laiklik elden gidiyor diyenleri görüyorsunuz. Şu laikliği siz kimden öğrendiniz? Yüz sene önce bizimle savaşanlardan öğrenmediniz mi? Onlardan almadınız mı? Peki yüz sene önce sizinle savaşan insanlardan siz savaş bittikten sonra nasıl onları candan dost bildiniz? Onların yasalarını, dünyaya bakışlarını, inançlarını, harflerini, geleneklerini, alışkanlıklarını ve ürettiklerini tüketmeyi aldınız ve öğrendiniz. Tarih boyunca bu kadar akılsızca davranan ikinci bir kavim görülmemiş. Ya dün seninle savaştı bu. Nasıl oldu da savaş sonrası senin her şeyini kendisinden alacağın ve her şeyinle kendisine benzeyip teslim olacağın bir konuma getiriyorsun. Ve o hale görebiliyorsun. Bu büyük bir çelişki, büyük bir yanlışlık, ciddi bir hata. Bunu anlayabil, anlayama, anlayabilmeleri lazım insanlar. Allah düşmanlarının kesinlikle Allah'a dost olanlardan Allah'la alakalarını koparmadıkları sürece hoşnut olmaları, onlardan razı olmaları mümkün değildir. Buna imkan yok. O halde geçmişlerin kıssalarından onların başlarından geçenlerden günümüzün insanlarının ibret alarak Allah'a ve Allah'ın dostlarına düşmanlık etmekten, onun dinine karşı çıkmaktan vazgeçmeleri icap ediyor. Bunun üzerine peygamber kendisine iman etmemeleri üzerine ne dedi, ne dua etti? Kâle Rabbin surni bime kezzebûr. Rabbim beni yalanladıkları için sen bana yardım et. Bana onlara karşı Zafer ver. Kale <gülüyor> ammâ kalilille yusbihunne nâdimin. Cenab-ı Allah cevap verdi. Fazla bir zaman geçmeden pek kısa bir süre sonra yemin olsun onlar yaptıklarına pişman verecekler Ama o pişmanlığın kendilerine bir faydası olmayacaktır. Fe'ehevet humus sayhatu bil Hak ile yani adil bir şekilde Allah tarafından onlara herhangi bir zulüm söz konusu olmamak şartıyla. O onları hak ile yakaladı, azap getirdi. Fe <gülüyor> cealnehüm Böylelikle biz onları çör çöpe döndürdük, çör çöpe döndüler. Fe lil kavmi zalimin. O zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden Uzak dursunlar, uzak kaldılar, uzak durdular. Haber cümlesi de olabilir, uzak durdular. Du'a cümlesi de olabilir, uzak kalsınlar anlamına gelir o zaman. Şimdi burada Allah'ın yardımının peygamberlere ve peygamberlerin ümmetlerine geldiğini görüyoruz. Müminler de bunu alıyorlar günümüzde. Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale geliyorlar. Evvela imtihan ve sıkıntılara maruz kalmak bir sünnettir, ilahi bir sünnettir. İkincisi Allah'ın yardımının müminlere gelmesinin şartları vardır. Hatta tek bir şartı vardır. O da nedir? Allah'ın yolu üzerinde sebat gösterme ümmet hem o yoldan inhiraf etmiş, sapmış olacak, hem Allah'ın yardımı gelecek. Böyle bir şey olmaz. Aksine doğru yolu üzerinde sabit olmakla birlikte. Değil mi? Son derece sarsıldılar diyor. Ve zülzilû hatta yekûlel rasûlü vellezîne âmenû ma'ahu metâ nasullâ. Öyle bir sarsıldılar ki, öyle zorluklarla uğraştılar ki, karşı karşıya kaldılar ki, sonunda Resul ve onunla birlikte olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyorlar. Biz de Allah'ın yardımı ne zaman diyoruz. Fakat, mutlaka doğru yolda sebat edenlerimiz vardır. Fakat bu kadar ümmet arasında bu kadarcık bir avucun sebatı o da ne kadar sebat bilemiyoruz. Ha? Çünkü şu anda sıkıntıları hatırlıyoruz. Yarım saat sonra kendi dünyamıza yine dönüyoruz, unutuveriyoruz. Bu o mudur? Değildir halde Dolayısıyla dolayısıyla... Sebat'ın yeterli bir düzeye gelmesi lazım. Allah'ın yardımını hak edecek bir hale gelmek için. Israrla devam edilecek. Onun için ümmetin bu halini gördüğümüz zaman biz ümmete haşa, Allahü Teala zulmetmediği gibi bizim de Ümmetimize, kendimize başkalarına karşı haksızlık yapmamamız gerektiği gibi kendimize de haksızlık yapmamalıyız. Hatta öncelikle kendimize haksızlık yapmamalıyız. Fakat adil de konuşacak veya duracak olursak, kendi hakkımızda adil değerlendirmelerde bulunacak olursak, bizim Allah'ın yardımını bu şekilde, ayet-i kerimede bahsedilen şekilde, Allah'ın yardımını hak ettik diyebileceğimiz bir konumda veya hak ediyoruz diyebileceğimiz bir konumda olduğumuzu söylemek pek mümkün değil. E niye? Acaba bir hesap yapılsa Irak'ta ve Suriye'de. Müslümanım diyen insanların öldürdükleri kimseler bir daha fazladır. Amerika'nın, Rusya'nın ve benzerlerinin öldürdükleri kimseler mi daha fazladır. Amerika'nın ve Rusya'nın ve benzeri kafirlerin öldürdükleri eğer fazla bile olsa inanın ya beş kişidir ya on kişidir gibi anlamında çok cüz'i bir farkla öldürdükler. Vaziyet bu iken, Allah'ın yardımının gelmesini biz ne hakla bekliyor olabileceğiz? Ne hakla bekliyoruz? O halde ümmetin evvela kendi durumunu iyi gözden geçirmesi, iyi değerlendirmesi ve kendisine çeki düzen vermesi lazım. Ümmet kendi durumunu gerçek manada ilmi seviyesiyle veyahut da ilmi ölçülerle, Kur'an'i ölçülerle, sünnet-i seniyenin ölçüleriyle maalesef değerlendirmiyor. Cehaletin ön planda olduğu değerlendirmelerle biz birbirimizi öldürüyoruz. Cehaletin hakimiyeti altında kalarak, esareti altında kalarak biz birbirimizi öldürüyoruz. Böyle olduğumuz için de Allah bize yardıma gelmiyor. Allah'ın yardımı bize ulaşmıyor. Erişmiyor. Mesela burada. Allah'ın yardımını hak edebilecek bir hale gelmektir evvela. Yoksa Bedir'den Muhte'ye kadar Allah'ın yardımı Kadisiye'ye kadar, İstanbul'un Fethi'ne kadar, Malazgirt'e kadar, Çanakkale'ye kadar ifade ederiz. Allah'ın yardımı bu ümmete yetişti. Çünkü bu ümmet birçok noktada geriliğine rağmen, birçok noktada belki cehaletine rağmen, fakat bu şekilde birbirini katledecek şekilde birbirine, Düşmemiş Allah'ın kitabından uzaklaşmamış. O halde Allah'ın yardımı niye gecikiyor dememeliyiz. Haşa Allah'ın yardımı gecikmez. Gelmesi gereken zamanda gelir. Allah'ın yardımını hak edecek bir ümmet olmak zorundayız. Ona de olması lazım. İşte o peygamberlere, onunla beraber olan müminlere Allah'ın yardımı geldiği ve o peygamberi ve o peygamberin davasını inkar edenler ilahi azapla helak edilir. Niye? Çünkü peygamber ve beraberindekiler her türlü sarsıcı hadiseye rağmen Allah'ın dini üzerinde sapa sağlam durmuşlardır. Demek ki sorun Allah'ın bizi haşa unutması değildir. Allah'ın bizi ihmal etmesi değildir. Mesela bizim Allah'ın dini ile aramıza olmaması gereken şekilde mesafe koymuş olmamız meselesidir. Kendimize gelip kendimize dönüp Allah'ın dini ile aramızdaki bu mesafeyi kapatmak ve böylelikle Kendimizle Rabbimizin arasını düzeltmek zorundayız. O zaman görürüz Allah'ın yardımı ne biçim gelir. Öyle. Afgan cihadında yakın örnek bunlar görüldü. Müminler birlik oldukları zaman Allah'ın rızasına uygun hareket ettikleri zaman birbirlerine düşmedikleri zaman Ayrı hizmler olarak da varlardı. Ama birbirlerine düşmemişlerdi. Tek düşman Rusların karşısındaydılar. O zaman Allah'ın yardımı geliyordu. Fakat birbirlerine düştüler. O bunu öldürdü, öbürü onu öldürdü, öbürü öbürünü öldürdü. Birbirlerini öldürdü Allahü Teala onların üzerinden rahmetini çekti. Onların üzerinden yardımını çekti. E Cenab-ı Allah bize daha hakikati haşa nasıl anlatsın? Nasıl anlatsın? Onun için birbirimize merhamet etmek. Dinin içerisinde kalma şartıyla veya dinin dışına çıkarmayan hatalarımızla birbirimizi sevmek, birbirimizi kucaklamak birbirimizin yanında olmak, hak olan hususlarda da birbirimizin sonuna kadar yardımcı olmak. Emr bir maruf ne anil münker ne güne duruyor? Hatalarımız olacak demektir. Emr bir maruf neyi anil münker müessesesi'nin bulunduğu bir din, müntesiplerinin hata edebileceğini kabul ediyor demektir. Ama bir şeyi kabul etmiyor. Hataları dolayısıyla birbirlerine düşmelerini kabul etmiyor. İkinci olarak hataları üzerine birbirlerini terk etmelerini kabul etmiyor. Hata olacak ama hatada diretilmeyecek. Hatalarımızı düzelteceğiz birbirimizi. İslam'ın hukuku ve hududu içerisinde. Fakat senin hatan var. O halde madem düzeltmiyorsun ilk fırsatta ben seni temize havale edeceğim. Böyle bir şey. Buna hakkımız yok işte. Buna hakkımız yok. Ümmet bu hale geldiği için Allah'ın rahmeti üzerimizden çekilmiştir. Daha başka birçok sebepleri var. Helala hududullaha riayet edilmiyor, harama riayet edilmiyor. Vesaire vesaire. E bütün bunlar Allah'ın rahmetinin... Önünde perdedir, önünde settir, önünde engeldir. O halde ümmetin aklını başına toparlaması lazım. Feryat ediyoruz, ağlıyoruz, çağırıyoruz, bağırıyoruz ama yetmiyor. Yetmiyor. Niye? Çünkü feryadımızın Allah'ın arşına çıkması için gerekli ifade ise Yükseltici, ilerletici gücü yok. Gücü yok. Bunun için ihlası ve samimiyeti birbirimizi Allah rızası için sevip kollamayı ihmal etmememiz lazım. Sonra ne yaptı Cenab-ı Allah helak ettiği kavimler arkasında? Allah yeryüzünde mevcut olan altı milyar veya kaç milyarsa insana mahkum değildir. O... Kendi emir ve hükmünü dilediği zaman dilediği gibi hayata şeyler. Zaten esasen şu anda da Allah'ın hükmü dışında bir şey mi cereyan ediyor kâidatta? Bu da Allah'ın hükmü. Peki Cenab-ı Allah'ın sebepsiz, gerekçesiz ve hikmetsiz haşa bir hükmü olabilir mi? Hayır. Eğer kafirlerin ensemizde boza pişirmek durumu varsa, ki vardır öyledir, bunun bizden kaynaklanan sebepleri vardır. Cehaletinden tutunuz. Birbirimizi kıskanmaya, birbirimizi sevmemeye varıncaya kadar. En basit bir sebeple birbirimizi, birbirimizin idam fermanını verinceye kadar, vermeye varıncaya kadar. Ya Allah bize nasıl merhamet etsin? Hangi sebeple merhamet etsin? Biz birbirimize acımıyoruz. E Cenab-ı Allah ne? cenab Peygamber ne diyor? Men la yerham, la yurham. Merhamet etmeyene Allah tarafından merhamet olunmaz. Bitti. Bitti. O halde ümmet evvela kendi kendisine merhamet etmek zorundadır. Birbirimize merhametle, rahmet nazarıyla ...bakmak ve yaklaşmak zorundayız. Acımasız bir şekilde... ...birbirimizi hem de Allah rızası için diyerek... ...harcadığımız zaman... ...Allah bize nasıl merhamet etsin? Ben kardeşime merhamet etmeyeceğim de... ...kime merhamet edeceğim? Kardeşim bana merhamet etmeyecek de... ...kime merhamet edecek? Bunu kaybetmiş olan bir ümmetin Muhammed ümmetiyle rahmeten lil âlemin gelmiş olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'la alakası ne kadardır? Sorgulanması gerekmiyor mu Dediğim gibi işte Cenab-ı Allah bizatihi bize muhtaç değildir. Bizatihi bize muhtaç değildir. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Dilerse sizi yok eder. Yerine, yerinize birbirlerini seven, birbirlerine karşı merhametli olan bir başka kavim getirir. Biz birbirimize acımazsak, allah Teala'nın cezası bu tehdittir. Ciddi bir tehdittir. Sizi imha ederim diyor yani. Kafirlerin zulmüyle, hem de böyle dünya azabıyla başlatarak imaderindeyse sizi imha ederim. Birbirlerine acıyacak, birbirlerine merhamet edecek, birbirlerini sevecek, birbirlerinin hatalarını en güzel şekliyle düzeltecek, birbirlerinin yükselmesi için herkes omuzunu diğerine merdiven yapacak kimseler getiririm. Diyor. Bu merhamet kalkarsa... Neyle allah Teala bize merhamet edecek? Kıskançlık var, bilmem ne var, şu var, bu var. Ondan sonra da birbirimizi öldürmeye kadar geliyoruz. Ondan sonra Ya Rabbi diyoruz diye bunlar oluyor. Evet iyi belki benim senin bu işte katkımız pek yoktur. Veya azdır, olabilir, o mümkündür. Fakat ümmet olarak bizim ifade yerindeyse Hani rahmeti hak edecek toplam kalitemiz nerede? Mesela burada. Allah'ın rahmetini üzerimize celbedecek esbab bu ümmette toplu olarak var mı? Olduğu kadar geliyor. Allah hak ettiğimizi bizden vermeyecek, esirgecek kadar haşa haksızlık etmez, zalimlik etmez. Asla. Buna dikkat edelim. İşte sonra diyor tıpkı geçmiş kavimlerden sonra başkalarını inşa ettiği, getirdiği gibi gerekirse bizden de başkalarını getiririz. Ama bu davasını Allahu Teala haşa yerinde bırakmaz. Ha bizim ömrümüz yetmez. O ayrı bir konudur. Tarih nice iniş çıkışlarla doludur. Nihayet bir insanın ömrü 60 yıldır, 70'tir, 80'dir, 90'dır. Hadi bilmedin yüzdür şimdiki zamanlarda. 105, 110 olduğu zaman haber konusu oluyor. Çok nadir çünkü. Bu bir şey değil ki beşeriyet ömrü içerisinde. Uzun bir zaman değil. Onun için Cenabı Allah koca bir nesili, bir ümmeti imha ediyor. ثُمَّ <gülüyor> أَنْشَانَا Sonra biz onlardan sonra nice nesiller var ettik. Ve ma tesbiku min ümmetin aceleha ve mâ yesteğhirûn Hiçbir ümmet demek ki ümmetlerin de fertler gibi ecelleri var. Ecelinin ne önüne geçer yani ne sonraya kalır ne de geç kalırlar. Ne erken ölürler. Ümmet ne erken helak edilir, ne geç helak edilir. Dileyelim ki Allah bu gidişi ümmetin dirilişi için, kendisine gelmesi için bir süreç kılsın. Bu ümmeti imha edip onun yerine başkalarını değil, kendisi kendi kendisini ıslah etsin, ıslah vesilelerini Cenab-ı Allah bu ümmete kolaylaştırsın. Ve bu ümmet kendisini ıslah edip düzelsin. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzünde halifeliğini gerçekleştirecek bir ümmet olarak yeniden tarih sahnesine çıksın. Bu ümmetin yükselmesi ve kendisine gelmesi öbür ümmetler için de rahmet olacaktır. Onların zulümleri azalacak, zulümleri gerileyecek, arsızlıkları, yüzsüzlükleri Allah'a, ...ifade edindeyse kafa tutmaları... ...hepsi bu ümmet sayesinde... ...ne olacak? Bu ümmet... ...beşeriyetin dizginlerini elinde tutarsa... ...hepsi gerileyecek. Yani isyanın da sınırı olacak... ...ifade edindeyse. Şu anda sınırsız bir isyan. Öyle bir şey her bakımda. Ecel her bir şey... ...vadeyle belli. Hiçbir şekilde ne erken olur ne sonraya bırakılır. Summe erselna rusulena tetra. Bu neyi gösteriyor? Sonra biz resullerimizi ardarda arda gönderdik. Her bir resulün gelmesi bir ümmetin helak edilmesi neticesindedir. Yeni bir tarihin, tarihin yeni bir sayfasının başlaması demektir. Biz dolayısıyla bugün bilinen dünya tarihi aslında bilinmeyen tarafları çok daha çok fazla olan bir tarihtir. Bugün bilinen dünya tarihi, zulmün, fasıklığın ve küfrün daha çok bilindiği bir dünya tarihidir. Oysa bu kadar peygamber gelmiştir, bu kadar ümmet gelmiştir ve peygamberlere iman edenler olmuştur. Bunların da bizim tarafımızdan bilinmediklerini de bilelim ve kabul edelim. Kullemâ jâe ümmeten rasûluhe kezzebuhu. Fakat her bir ümmete o ümmetin rasûlü geldikçe ne yaptılar onlar? Onu yalanladılar. Biz de fe etbe'nâ ba'dahum Onların her birini Diğerinin arkasından gönderdik. Yalanlıyor. Ümmet helak ediyor. Allahü Teala o peygamberden ve ümmetinden sonra bir başka peygamber daha gönderiyor. Arka arkaya diyor. Onları mütevaliyen, kesintisiz olarak adeta gönderdik. Ve <gülüyor> cealnehüm <gülüyor> Ve onları masallara dönüştürdük. Masal haline geldi. Onlardan söz edilmeler, onlardan yapıla, onlarla ilgili anlatılanlar bir hikayeye döndü diyor. Hikayeye döndü. Fabu'da li kavmin la yu'minun. İman etmeyen bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olun denilir. Veya denilmiştir veya onlar zaten uzak olsunlar uzak dursunlar bütün bunlar beyan ettiğimiz gibi açıklamaya çalıştığımız gibi özellikle müminun suresinde peygamberler kıssaları daha önce gördüğümüz pardon ileride göreceğimiz şu ara suresi gibi kısa kısadır mesela araf suresinde peygamber kıssaları daha uzundur peygamber Bakara Suresi'nde muayyen kıssalar oldukça uzundur. Ve bu şekilde Hud Suresi'nde mesela ne mi? Lut Aleyhisselam kıssası uzundur gibi. Fakat Kur'an-ı Kerim hikmetin Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri arka arkaya birçok peygamberin suresini zikreder. Kıssalarını zikreder. Kıssalardan hepimizin de bildiği gibi kasıt bir teselli unsuru değildir seli değildir. Kıssalardan maksat müminlerin o kıssalardan layıkı ve çile ibret almaları ve bu ibretleri diğer insanlara da gerektiği gibi anlatabilmeleridir. Ona göre hayatı, ona göre dünyayı, ona göre tarihi, ona göre sosyal hadiseleri, hatta ekonomik ve buna benzer her türlü olayı o kıssalardan hareketle doğru bir şekilde okuyup anlayabilmeleridir. Buna dikkat etmeleridir. Eğer bundan gerekli kıssalardan gerekli ibretler hani diyordu ya eskiden kıssadan hisse gerekli ibretler alınır ve ona göre müminler hayatlarını o ibretlere göre o ibretler ışığında tanzim ederlerse Allah'ın izniyle ümmet kendisine gelir canlanır ve Allah'ın yolundaki istikametini daha bir artırır. Ondan sonra Cenab-ı Allah bu surede 45. ayet-i kerime itibariyle Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun kısasından bahsediyor. Ondan biraz sonra inşallah aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. rahim billah. Thumme erselna Musa ve ekhahu ve sultanin mubin. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir belge ile, bir delil ile, bir sultan ile gönderdik. Kime? İle firavune ve mele'i Firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik. Fes tekbaru ve kânu kavmen âlin Onlar büyüklük tasladılar ve üstünlük taslayan bir kavim idiler üstün olduklarına inanan bir kavim idiler. Bir defa hiçbir peygamber Allah tarafından görevlendirilmedikçe peygamberlik iddiasında bulunmaz ve bulunmamıştır. Musa Aleyhisselam ma Allahü Teala peygamberlik verdiği zaman Kardeşim Harun'a da ver diye Cenab-ı Allah'tan dilekte bulundu. Ondan önce Harun Aleyhisselam'ın da hatırına peygamberlik gelmiş değildi. Musa Aleyhisselam'ın hatırına da peygamberlik gelmiş değildi. Hatta Cenab-ı Allah bizzat peygamber efendimize de böyle hitap ediyor. Sen bundan önce sana peygamberlik verileceğini kitabın indirileceğini hiç ümit etmiyordu. Öyle bir beklenti yoktu. Ve hiçbir peygamber de yok. Ve onlara bu görev verilmeden hiçbirisi bu göreve, bu görevin gereği olan insanları davet vazifesini yapmamıştır. Yapmaya başlamamıştır. İşte önce Musa Aleyhisselam'a Risalet veriliyor. Sonra onunla birlikte kardeşi Harun'a. Peki onlara bu risaletle birlikte ne veriliyor? bir <gülüyor> bi'ayatine. Onları ayetlerimizle gönderdik diyor. Bu ayetler ne? Gerek Tevrat'ın yani indirilmiş şer'i ayetler, şeriat bildirmek üzere inmiş olan ayetler, gerek mucizeler, bunlar hepsi beraber. Çünkü bu ayette mucizedir, öbür ayette mucizedir. Bu da bu mucizede ayettir, öbür mucizede ayettir. Bunlar iç içe aynı şeylerdir. Her birisi bir mesaj veriyor çünkü. Bir şey anlatıyor. İndirilmiş olan ayet, ben mucizeyim diyor. Kimse benim gibisini söyleyemez. Bu şekilde muhkem bir ayet ifade edemez diyor mucize dediğimiz ayette ben aynı zamanda öbür münzel ayetin indirilmiş ayetin deliliyim ispatlayıcısıyım diyor o ne söylüyorsa ben de onu tasdik ediyorum diyor ve sultanim mubin sultan saltanat buradan geliyor sultanın ne demek olduğu türkçede biliyoruz sultana niye sultan deniliyor emrettiği Yerine getirilmek zorunda olduğu için. Emri altındakiler o sultan ne diyorsa yerine getirmek zorundadırlar. İşte Allah'ın bu şekilde peygamberle gönderdiği sultan karşı konulamaz bir delil olduğu için. O delilin gücüne karşı konulamadığı için ve o sultanın gösterdiği hak, gerçek hiçbir şekilde inkar olunamadığı için ona sultan denilmiştir delil ve belgeye karşı konulamaz, inkar olunamaz reddolunamaz delile ve belgeye Kur'an-ı Kerim sultan demiştir. Sultan demiştir. Apaçık bir sultan. Gerek Tevrat ayetleri gerek gösterdikleri mucizeler Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşı konulamaz apaçık ayetlerdir. Kime? Firavun'a ve meleğene onun ileri gelenlerine. Abdullah İbni'l Mübarek'in bir sözü var. Diyor ki, <gülüyor> Firavun'u kim helake yöneltti, gönderdi? Kim helak etti? Helak olmasının sebebi olanlar, helak olmasına sebep olanlar kimler? Etrafındaki bu Bilgimler ve askerlerdir. Yani onun en yakınlarıdır. En güvendiği kimselerdir. En bel bağladığı kimselerdir. Firavun'u onlar helak etti. Bunlar kimisi askeri bilgiye sahipti, kimisi teknolojik bilgiye sahipti, kimisi servete sahipti vesaire vesaire. Onlar ey Firavun bu Musa'ya hiç kulak verme dediler. Bu, senin saltanatını elinden almak için geldi dediler. Gerçekte Firavun'u daha hain herifler. Firavun'u kendilerine perde yaparak kendileri konumlarını korumaya çalışmışlardı. Firavun ahmakı da bunu anlamamıştı. Bunu anlamamıştı. Ha. Peki, Musa Aleyhisselam'ın ayetleri hala duruyor. Mucizeleri hala duruyor. Kur'an-ı Kerim'de dile getirilmiş. Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'ı hala duruyor. Beşeriyet tıpkı Firavun ve onun ileri gelenleri gibi peygamberlerin getirdikleri mesajla peygamberin ki son peygamberin mesajı bütün peygamberlerin mesajıdır aynı zamanda peygamberlerin mesajlarına karşı direniyorlar. Firavun'un başına gelen akıbetin bir benzeri de, bu hakka karşı, bu risalete karşı direndikleri sürece, onları beklemektedir, onların başına eğer vazgeçmezlerse, aynı tehlike onları da bulacaktır. Bir şekilde helak olacaklar ve azaba düçar olacaklar. Burada çok önemli bir kelime var. Fes baru, Büyüklük tasladılar. Tasladılar diyoruz Türkçe'ye doğru bir tercüme veya ayet-i kerimeyi en doğru ifade edebilecek, kelimeyi ifade edebilecek tabirlerden birisidir. Büyüklük tasladılar. Gerçekte insanda büyüklük yok, olamaz. Büyüklük taslar. Bu bir. iki insan ne zaman büyüklenir? Burada görüldüğü gibi gelen hakkı kabul etmezse büyüklük taslamaya başlıyor. Büyüklenmek odur. Büyüklenmek odur. Yoksa sahabi soruyor Peygamber aleyhissalatü selama Ya Resulallah ayakkabı bağımın güzel olmasını istiyorum. Elbisemin güzel olmasını istiyorum. Güzel görünmek istiyorum. Bu kibir midir, büyüklenmek midir diyor. Hayır diyor. Kibirlenmek bu değildir. Kibirlenmek hakkı kabul etmemek ve insanlara yukarıdan bakmaktır diyor. İnsanlara yukarıdan bakmaya seni bunlar itmediği sürece bir sorun yok. Helalinden olduktan sonra seni büyüklenmeye itmedikleri sürece güzel olsun elbisen ne olacak? Ama bir sakınca yok. Müslüman öyle hırpani bir şey olacak. Bir lokma bir hırka yaşayacak. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama elbette muhtaç olanları unutmayacak. Elbette Allah yolunda infakı iman etmeyecek. O ayrı bir husustur. Bunları beraber yürütebilmektir önemli olan. Kardeşim aç ben de açım. Ya o niye kardeşin açsa sen aç duruyorsun ki? Onun karnını da doyur senin karnın da doysun. Ben efendime söylemiştim bu kadar aç geziyorken ben kendim tok gezemem. Hay hay tok gezmem. Peki açlıkları gidermek için bir eylemin var mı? Yaptığın bir iş var mı? Varsa aç kalmak istiyorsan kal. Güzel. Müslümanın acısını şeyini hissetmek için yapıyorsan ...bu güzel bir şeydir. Ama kendini duruyorsun, ...onun açlığı için de bir çare bulmuyorsun. Bir çare olmuyorsun. Yanlış olan budur. İşte İslam'ın reddettiği... ...ruhbanlık ve zahitlik budur. İslam bunu kabul etmiyor. Rahipler ne yapar? Çekilirler. Dünyadan el etek çekerler... ...manastıra çekerler. Kendilerine... ...kimseye bir faydaları dokunmaz... Kimseye bir faydaları dokunmaz. Hatta belki ya biz manastıra çekildik kardeşim bizi görün. Değil başkalarına yük dahi olurlar. Yok İslam'da öyle bir yok. Bir şey yok. Hayır. Başkalarına yardımın olacak. Katkın olacak. Dolayısıyla özü itibariyle insan büyük değildir. Kurdur ya netice itibariyle. Ha değerlidir. Değerlidir. Fakat Allah'a karşı kafa tutacak bir değeri yoktur. Bir varlık değildir. O değer değildir. İnsanın değerini arttıran nedir? Ubudiyetidir. Allah'a kulluğudur. Bu bir. iki. nasıl büyüklendiler? Peygamberin getirdiği hakka karşı durarak büyüklenmiş oldular. O halde Allah'ın ve Resulünün Hakikatlerine karşı direnen herkes müstekbirdir. Kabul etmeyen, kafa tutan herkes müstekbirdir ve müstekbirlerin cezasını hak eder. Bu şekilde baktığımız zaman maazallah müstekbirlerden geçilmiyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifinde çok manidardır. Allah Teala'nın en sevmediği, en ağır veya net hatırlamıyorum. En ağır azap edeceklerden birisi ya sevmediği veya budur Allahu alem. O önemli değil. Ailün müstekbir <gülüyor> diyor. Hem fakir hem müstekbir. Ona bakarsanız hepimiz fakiriz. Ya eyühan nas entumul fuqara'u ila Allah. Ey insanlar Allah'a karşı muhtaç olarak Allah'ın fakirlerisiniz. Hepiniz Allah'ın fakirlerisiniz, Allah'ın muhtaçsınız. O halde bu fakirlikle müstekbirlik olmaz. Hayatta kalmak için nefes almaya ihtiyacımız var. Nefes almak için ciğerlerimiz başta olmak üzere iç organlarımızın sağlıklı olmasına ihtiyacımız var. Kan devranımızın yerinde olmasına vesaire vesaire. Bir nefes tırağı. Bir nefes için bütün vücut sağlıklı olmak zorundadır. Yoksa işte buyurun hocamızın kaburga kemiği kırılmış <gülüyor> Nefes alamıyorduk. Doğru derin nefes alamazdık. Isdırap veriyorduk. Aa kaburganın ne alakası var? Meğer varmış işte. Ciddi ciddi var hem de. Cihandekine... Nasıl? Cihandekine... Aynen. Ya Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya, cihanda, e, olmaya devlet, devlet cihanda, cihanda bir nefes sahat gibi. En büyük devlet o. Bir nefes sahat. En büyük, bundan büyük devlet yok. Yoksa gerisi bir sağlığın yoksa hiçbir nimetin kıymeti olmuyor. Hiçbir nimetin kıymeti olmuyor. O halde insanoğlu bu kadar muhtaçken Allah'a karşı müştekbirlik yapamaz. Her şeyimizle muhtaçız. Fakır içerisindeyiz. Mutlak fakır ve mutlak acz içerisindedir insanoğlu. Kime? Allah'a karşı. Allah'a. Mutlak muhtacız. Her şeyimizle muhtaçız. O halde onun ayetlerine, onun şeriatine, onun hükümlerine karşı nasıl büyüklenebiliriz? İnsana düşen fakrına göre Yapması gerekeni yapmaktır ki o da kulluktur. En büyük zevkte inanın odur. Müstekbirlik insanın ruhunu şirretleştirmekten başka bir işe yaramaz. Ve ayrı bir azaptır. Farkında olunsun veya olunmasın. Ama insan Allah'a kulluğun lezzetini aldığı zaman var ya. Velev ki başkalarının sahip olduğu birçok şeye sahip olmasın mahrumiyetleri bile onun için kadere rıza ile birlikte ayrı bir zevk olur. Bunu ancak müminler anlar. İmanları zayıf olanlar dahi anlamakta zorlanırlar. Adam İbrahim Erzumlu İbrahim Hakkı boşuna dememiş. Ne güzel söyledi. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahud diken. Ya hil ya yahud kefen. Kahrın da hoş. Lütfun var. Sen veriyorsun ya. E itiraz edemem. Et sen ne yazar. İster O halde rıza Allah'ın kaderine rıza inanın acıları o kadar hafifletir ki ızdırapları o kadar hafifletir ki hatta Rabbim öyle uygun görmüş, ben ne diyeyim, ben ne yapabilirim diyeceksin ve teslim olacaksın. İnşallah en kısa zamanda bu acıyı, bu ızdırabı efendim ni'mete, lütfa, ihsana, berekete değiştirir diyeceksin. Ve inanın çok geçmez, öyle de tecelli eder Cenab-ı Allah. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah kutsi hadiste şöyle buyuruyor. اَنَا inda zannî abdi bi felyezunne abdi bi ma yaşa. Allah'a güver. Ben kulumun yanında benim hakkımdaki zannı gibi tecelli ederim. O halde kulum benim hakkımda istediği gibi zan beslesin. İyi bir zan beslersen Allah-u Teala sana iyi tecelli eder demektir bu. Bugün olmaz, yarın. Bu işte olmaz öbüründe. Öbüründe olmaz, bir diğerinde. Allah hakkında hüsnü beslemek, Allah'ın kaderini güzellikle karşılamak, fakat elbette bu şu demek değildir. Üzerimize düşen sorumluluklarımızı yapmamak, hayır öyle bir şey olmaz. O istikbara girer. Allah'ın ayetlerinin gösterdiği yoldan yürümemek, bile bile bunu reddetmek istikbardır birliktir. Onun için istikbar etmemekle. Etmemeye dikkat etmek gerekiyor. Aziz Allah. Ondan sonra istikbar insanın peşini bırakmaz. allah Teala'nın hikmeti gereği. insanoğlu kendisini hangi yola verirse o yolda Adım adım ilerletir onu. Müstekbirlik yaptılar ya, büyüklük tasladılar ya. Ondan sonra arkası geldi. Fakalı, en uminu li basharayni mislina, wa abidun. Biz, kavimleri, bizlere ibadet ediyorlarken, kavimleri bizlere ibadet etmekte olan iki insana mı imar edeceğiz? Şu görüşlerdeki, görmedeki yanlışlıklara bakın. Bunlar gözleri bozuk, basiretleri bozuk, doğruyu göremeyen zavallılar. allah Teala hakikati vermek için, bildirmek için sen firavun olmana bakmaz ki. Veya müstekbir olmanı ölçü olarak almaz ki. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalata. Allah risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Mekke'li müşrikler de vakaru levl anziha hadha'l-kur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim debişler. Bu Kur'an şu iki şehirden İki şehirdeki büyük adamlardan birisine inmesi gerekmiyor muydur? <gülüyor> Ehum yaksimune rahmete rabbik diyor Cenab-ı Allah. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştıracak? Çünkü bunlar da delillerine bakın. Musa aleyhisselamla Firavun aleyhisselama iman etmemelerinin delilleri neymiş? İsrail okulları bizim kölelerimizdir. He, Farudur. <gülüyor> Harun Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'a iman etmemeleri etmecileri sebebi ne? Kavimleri bize ibadet ediyor. Kavimleri bize kulluk ediyor. Yani İsrail bizim emrimiz altında. Onları istediğimiz gibi angaryalarda çalıştırıyoruz. Dolayısıyla biz Musa ile Harun'a iman etmeyeceğiz. Delile bakın. Böyle delil mi olur? Söylediklerine baksanıza. Şöyle baksanız. baksanıza. Velev ki kavimleri size dediğiniz gibi ibadet ediyor olsun. Bu onların ağzından çıkacak olan gerçeğe bir gölge düşürür mü? Gerçek çünkü gerçek bizatihi değerlidir. Biz gerçeği bu kitap üzerine, bu kağıt üzerine yazdığımız için değerli değildir ki. Burada işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var, tefsirleri var. Bu kağıt dolayısıyla o gerçek değer kazanmıyor ki. Aksine eğer değer kazanma mevzu ise bu hakikatler bu kağıtlar üzerinde yazıldığı için bu kağıtlar değerli olmuştur. Gerçek, değerini bizzat kendi varlığıyla beraber taşır. Başka bir şeye ihtiyacı yok, değerli olmak için. Hakikatin kendisi değerdir. Ayrıca değerli olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama gözler doğru görmeyince, basiretler körelince Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın getirdikleri o paha biçilmez, değerleri kesinlikle takdir edilemez o büyük hakikatleri anlayamaz olurlar, göremez olurlar. O zaman ne yaptılar netice itibariyle fakat <gülüyor> Musa ile Harunu yalanladılar fakat onun muhalekini. Böylelikle onlar da helak edilenlerden oluyorlar, oldular. Denize boğuldular. Hem de en çok bel bağladıkları. Güçleriyle saltanat ve debdebeleriyle birlikte. Değil mi? Firavun bütün askeri gücünü toplamış İsrail oğullarının peşinden gidiyordu. Küçümsediği veya korktuğu İsrail oğullarıyla da onları helak etmedi. Firavun'la beraber ummadıkları şekilde suyla helak etti onu. İsrail oğulları için kurtuluş olan o denizdeki yol, Firavun ve kavbi için helak oldu. Helak <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın bu şekilde ifade yerindeyse, e, takdirleri, takdirleri, çift taraflı bir kılıç gibidir. Birisi için nimet oluyor, öbürü için azap olabiliyor. Bu budur. Bu böyledir. Cenab-ı Allah inşallah bu ümmeti de bir gün gelir, hakk ile yükseltir, şeriat-ı Muhammediye'ye sıkı sarılmakla yükseltir, yüceltir, düşmanlarını da zelil eder inşallah. وَلَقَدْ اَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ altı kelimelik bir ayet-i kerime fakat ebedi kurtuluşun parolası ve adresi ifade veren Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Belki hidayet bulurlar diye. Cenab-ı Allah bakın mazeret bırakmıyor. Firavun kavminden kimlerin iman edeceklerini kimlerin etmeyeceklerini İsrail oğullarının ne yapıp ne edeceklerini elbette Cenab-ı Allah biliyordu. Fakat her şeyin bu varlık aleminde bir taraftan insanların kendileri için delil olması için, diğer taraftan geleceğe belge olması için Allahü Teala bu hayatları, bu ilahi hikmetlerle dolu olan kıssaları ne yaptı, yaşattı ve bizlere aktardı ki bunlardan gerektiği gibi, İli bir şeyden. Musa aleyhisselama indirilen kitap ne maksatla indirilmişti demek ki, Firavun kavmini ve İsrail hidayete iletmek için. E son peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselama nazil olan ve içinde bu kıssaların yer aldığı Kur'an-ı Kerim de bu maksatla indirilmiştir. Fakat bizzat bazen bu kitaba iman ettiklerini söyleyenlerin kendileri bu kitapla bu kitabın maksadına uygun ilişkiye ifade ise diyaloga girmiyorlar. Neye, ne ne ne soktuk kitabı? Mehmet Akif çok güzel ek bir şey söylemeye gerek yok. Rahmetlik çok çok hoş söylemiş. Çok doğru söylemiş. Ya açar bakarız Nazım'ın Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. O kadar. <gülüyor> ya açar bakarız, fal açarız yani. <gülüyor> ya amenna hoş bir şey. Efendim çocuklarınızın isimlerini Kur'an-ı Kerim'den bulup çıkarmanız. Açıyor veya efendim aleyna. aleyna. Koyuyor Nil. Nereden çıkarıyorsun Nil? Ya var var Kur'an-ı Hakim var ya oradaki Nil. Allah Allah. Kur'an'ı bu hale soktuk. Oysa Kur'an ta baştan kendisini anlatıyor, tanıtıyor. Huden <gülüyor> lilmuttakîn. Bitti. Ee, Musa'nın kitabı ne içindi? Le'allehum <gülüyor> yehtedûn. Hidayet bulmaları için. Takva sahipleri için, kötülüklerden kendilerini koruyacakları için bir hidayet olmak üzere gönderdik. Kur'an'ı maksatları başkası dışında algıladığımız zaman o Kur'an'ın bize bir faydası yok. Ya açar bakarız diyor Nazm-ı Çelil'in fal açarız. Açar koyar elini ha bu kelime iyi bir kelime o halde yapmak istediğimi yapacağım. Ya Cahiliye döneminin fal okularından ne farkın kaldı? Tek fark şu onlar putların önünde ok çekiyorlardı. Yap yapma ne çıkarsa sen ayete kerimeye parmağını basıyorsun. Kur'an haşa bunun için inmemiş ki. Veyahut da okuyacağız ölülere. Biz bazen hadisleri de anlamadık. Cenab-ı Peygamber evet... İkra ve Ala moutakum Yasin diyor. Surete Yasin yazıyor. Ölülerinize Yasin Suresi diyor. Şimdi biz Arapçayı bazen doğru tercüme etmediğimiz için, doğru anlamadığımız için doğru tercüme ediyor, etmiyoruz. ki bu hadisi nasıl anladık? Ölmüşlerinize Yasin'i okuyun diye anladık. Hayır hadisin manası bu değil. Aklı başındayken ama ölümü yaklaşmış ölüm döşeğindekilere Yasin'i okuyun demektir. Yani henüz hayatta olanlara. Niçin? Çünkü daha önce bir önceki dersimizde, az önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi Yasin özellikle ahiret hayatının delillerini ve ölümden sonraki hayatı anlatan mübarek bir surettir. O halde olan bir insanın en muhtaç olduğu şey nedir? iman ve iman içerisinde elbetteki iman arasında ahirete imandır. Dolayısıyla o sureyi okurken o haldeki Müslüman kardeşimize bak senin önünde seni bekleyen böyle bir hayat vardır. Bu hayatın güzelliklerini ümid et. Öyle haller var ki, öyle ki ne ne ne güzel anlatıyor. İnne ashabal cenneti yevme fi şugul faaki. <gülüyor> <gülüyor> ve buna benzer bu buyrukları dinleyen o ölüm döşeğindeki mümin ne yapar? Kalbi rahatlamış olarak Allah'ın huzuruna gitmek imkanını fırsatını yakalayabilir Allah'ın izniyle. Bugün cennetlikler sevinç ve huzur içerisinde meşguliyetle meşguliyetlerdedirler diyor. Onlar ve eşleri gölgeler altında mutlu ve mesrurdurlar. Sevinç içerisindedir. Ölüm döşeğinde bu ayeti kelimeyi dinleyen bir mümin ölümün sıkıntılarından ne kadar etkilenir? Allah-u Alem o ölüm sıkıntıları bu nimet karşısında, bu iman karşısında çok hafifler. Çok hafifler. Ha biz bu bu hadisi ölmüşlerinize okuyun diye anladık. Hadis böyle değil. Ölmek durumunda olanlarınıza okuyundur. Niye okuyacaksınız? Ha. İlmi hallerde okursunuz. Ne diyor? Diyor ki ölüm döşeğinde olanın yanında sevdiği birisi, sevdiği birisi kendi kendisine biraz yüksek sesle duyacağı kadar kelime-i tevhidi söyler. Ama sen söyle diye emretmez. Diye emretmez. Sevdiği kişi olacak, en sevdiği kişilerden mevcutlarda. Emrederse olur ki can çekişmekte veya ölüm döşeğinde olan bundan sıkılabilir. Haşa kelime-i tevhidden daralmamağı gerekiyor. Rahat etmesi. Onun için ona emretmez diyor. Yasin suresindeki mantık da bu ifade yerindeyse. Siz okuyorsunuz. Allah'ın kelamını ona en güzel bir üslupla hatırlatmış oluyorsunuz. O da o surenin anlattıklarına harfiyen bütün kalbiyle, iman ile, kalbi iman ile dolu olduğu halde Rabbine doğru giden yolculuğunu sürdürür. Hikmetleri bu. Şeyleri bu. ve Kur'an-ı Kerim hidayet işte. Bir hidayet o. Yoksa öldükten sonra ölülere oku. E senin bu Kur'an'dan payın ne kardeşim? Ya işte. Olmaz. Okuttum babama ne hatimler okuttum ben. Anneme ne hatimler okuttum. Kaç paralar verdim hafız efendilere, hoca efendilere. Ne faydası olur vallahi ben bilmiyorum. Neyidir, ben gerekiyor. Yani gerçekten birileri bunu çok işliyor devamlı. Hatta geçen bir cenazede hocanın elinden aldı <gülüyor> annesinin cenazesiymiş. Orada çekti tabii, şey yaptı yani. Yok yok ben o manada söylemiyorum. Biz Kur'an'ı okuyacağız. Yoksa... Kur'an'dan ibret alacağız. Sevabını Onlara bağışlamak manasında İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bunda şeydir. Yoksa hayır Kur'an ölülere de okunmaz o manada değil. Ha, hayatı unutan, hayatla alakayı kopartan bir okumadan bahsediyorum. Ha, öyle değil. Mümin kendisi oku, okuyacak ama bilelim ki bu Kur'an'ın birinci derecede öncelikle muhatabı kimdir? Biz yaşayanlarız. Yasin suresi de böyle diyor. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيْيًّا وَيَا حَقَّ الْخَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Ama sevabı ölülere bağışlanmaz bilen falan veya e, ölüm vesilesiyle hayatta olanlar Kur'an okumazlar falan o manada değil. Ölüm onun sebebi olmaz fakat okuruz o vesileyle Kur'an'ı hatırlarız Kur'an hükümlerini hatırlarız. işin esası bu olmalı diye düşünüyorum. Ondan sonra Hidayet bulunması için demek ki kitap verilmiş. Kime? Musa Aleyhisselam'a ve dolayısıyla bütün peygamberlere. Ondan sonra Ve cealne ibnemaryeme ve ummehu ayeten. Ve biz Meryem oğlu ile onun annesini bir ayet kıldık. Onlara ne kadar zulmedildi? Meryem oğluna da Annesine de. bir insana hakkından fazlasını verirseniz de zulmedersiniz, hak ettiğini vermezseniz de zulmedersiniz. İsa aleyhisselama Hristiyanlar hak ettiğinden fazlasını vererek zulmettiler, Meryem aleyhisselama da Yahudiler, hak etmediği iftiralara maruz bırakarak zulmettiler. Bu ümmet adil ümmettir. Meryem bizim validemizdir, bizim baş tacımızdır, Kur'an-ı Kerim'in yücelttiği bir kadındır, tertemiz bir kadındır. Ona isnat edilen her türlü kötülükten uzak olmakla birlikte Allah'a, Allah'ın yoluna adammış, kendisi de kendisini tanıdığı andan itibaren Allah'a adamış bir kadındır bir peygamber annesidir. İsa aleyhisselam haşa Allah'ın oğlu değildir. O da yüce bir rasuldur. Kendisine Allah'ın kelamının nazil olduğu bir peygamberdir. Biz bütün peygamberlere hem iman ederiz hem de peygamber olarak severiz. Sevmek zorundayız. Onları sevmek imanımızın bir gereğidir. Fakat onları hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselam dahil olmak üzere aşırıya kaçarak konumlarından daha yukarıya haşa çıkartmayız, yükseltmeyiz. Onun için bir ayettirler. İsa Aleyhisselam'ın babasız doğması da bir ayettir. Meryem Aleyhisselam'ın da Aleyhisselam'ın da erkeksiz çocuk sahibi olması da bir ayettir, bir mucizedir. Onun için için biz Meryem'i ve onun annesini, pardon Meryem oğlu İsa'yı ve onun annesini birer ayet kıldık diyor. İkisi de ayettir. Ayet ne? Allah'ın varlığının ve birliğinin tartışılmaz delili ve belgesi demektir. Ve aveyna huma ila rabvetin zati kararin ve ma'in Ve biz onları... İstikrar bulunacak ve pınarları olan bir yere ne yaptık? Onları sığındırdık, sığınmalarını sağladık. Yani bugünkü Filistin, kasıt odur. Beytülmaktis ve çevresidir. Yüzyıla yakın bir zamandır ne vaziyette olduğunu görüyoruz, biliyoruz allah Teala'nın bir istikrar yeri kıldığı yeri küfür ve zulüm bir huzursuzluk mekanı haline getirmiştir. Bir zulüm yeri haline getirmiştir. İşte Allah'ın bir maksatla bir hikmetle yaratmış olduğu bir yeri başka türlü kullanmak zulmün. En ileri halidir. allah Teala beyti haramı ve çevresini ne yapmıştır? Güvenli kılmıştır. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü selam Medine'yi haram belde olarak ilan etmiştir. Diyor ki hadis-i şerifinde İbrahim Mekke'yi haram belde kıldı. Ben de Medine'yi haram belde kılıyorum. İr ile Sevr Dağı arası nedir? Haram beldedir diyor. Bunlar Medine yakınlarında bilinen iki dağdır. Bu ara bölgede, burada işte aynı şekilde hayvanları öldürülmez, bitkileri şey edilmez vesaire haram belde hukuku var. E burası da istikrar bulunacak bir yerdir diyor Cenab-ı Allah. O halde müminler Allah'ın o ülkeleri yarattığı maksada uygun bir hale getirmekten de sorumludurlar. Kabe'nin ve çevresinin emniyeti ve hurmiyeti ihlal edilirse hepimiz hep sorumlu değil miyiz? Medine'nin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tarafından tayin edilen hurmiyeti ihlal edilirse bütün müminler sorumlu değil miyiz? İşte bir karar yeri, bir huzur ve sükun yeri olması gereken Ortadoğu'nun kalbi Filistin ve çevresinin ve dolayısıyla Orta Doğu'nun da bir istikrar yeri, huzur yeri olmanışından hepimiz sorumluyuz. Herkes kendi çapında. Bu böyle bilinmek durumundadır. Peki bunlardan maksat ne? Resuller ve onların muhatapları gönderildi. Niçin? Ya eyyüha الرسül Külü minat tayyibat ve amelü inni bima ta'ameluna alim Ey Resuller Ey Resuller Hoş ve temiz şeylerden yiyin. Külü minat tayyibat. Ve salih amel işleyin. Helal yemek ile salih amel işlemek arasında kopmaz bir alaka vardır. <gülüyor> Harama bulaşanın salih amel işleme şansı azalır. Onun için şu haramın kol gezdiği bu dünyada kendimizi çok iyi bir şekilde korumaya dikkat edeceğiz. Sunmetmeyeceğiz, aldatmayacağız. Faize, hileli alışverişlere, caiz olmayan iliş, alışverişlere, iktisadi faaliyetlere ve benzerlerine girmeyeceğiz. Haramlardan hayatımızda, bireysel hayatımızda da, ailevi hayatımızda da, başkalarıyla alakalarımızda da. Uzak kalacağız. Haramın bereketi yok. Bereket helaldedir. Rahat ve huzur helaldedir. Haram yolla birileri malını çoğaltabilir belki. Doğru. Hatta şu anda Türkiye'de ve dünyada çok servetlerin büyük çoğunluğu haramdır. Haramdır. Fakat o haramın o insanlara. Verdiği bir rahat, bir huzur, bir bereket yoktur. Hele ahirete dair bir mutluluk sebebi olması hiç mümkün değildir. Onun için mümin neye sahip olacaksa mutlaka helalinden sahip olacak. Çünkü Cenab-ı Allah rasullere emrediyor. Rasullere verilen emir onların ümmetlerine verilen emirdir. Kulhu <gülüyor> minat ...hoş ve temiz şeylerden yiyin. Ve amelû saliha. Ve salih amel işleyin. Öncelik sırasına dikkat ediyoruz değil mi? Önce helalden yenilecek... ...sonra salih amel gelecek. Ya. Çünkü... ...haram yemek... ...salih ameli hükümsüz kılar. Sevabını azaltır kaldırır. Belki farzı ifa etmiş olursun. Fakat olmaz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İnne Allah tayyib la yakbalu illa tayyib." Allah tertemizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Temiz olmayanı kabul etmez. Niğmet Abdullah Camii. Gel çıkışın içinden. <gülüyor> Duruyor da burası. Ha? Duruyor Duruyor tabii Maltepe'de evet, bu şeyde. köyün orada. Şişli. Ha, Şişli şiş, şiş, şiş, şiş. demek. <gülüyor> o o Mecidiyye köprüsünün arka tarafında Ar bir cami var. O değil mi? Ar Odur benim bildiğim Ayret, o. He? He he. Galata tepede. Maltepe demişim. Galata tepesi değil. Çünkü çok seneler önce hatırlıyorum, orası çamurluktu, çok seneler dediğim 80'li yıllardı. Oraya bir işim düşmüştü, ikindi namazı geldi, akış günüydü. E, namaz kılacak yer yok, bilmiyorum da tabii o nimet abla camiyi. E, oraya dedim, bari oraya gidip bir namazımı kılayım. O baktım nimet abla camiyi. Dedim, burada namaz kılınmaz gari. Bilmiyoruz ki helal parası olmuş mu? Helal paradan mı yapmış? Hı? Ne bileyim ben o ayrı bir konu. Bizi bizi o işlere sokma şimdi. <gülüyor> ben ben yani orada namaz kılmayı kendime şey demedim. Gittim biraz kurumsu nispeten kuru kalmış bir yer buldum. Onun e, duvarının dışında, bahçesinin dışında çıkardım palto'mu yere serdim böyle namazımı. ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...milli piyangoyla zengin ettiği bir kadın. Bu budur. Helal parası var mıydı yok muydu onu ben bilmiyorum. Eğer helal parası varsa... ...çünkü bu işin fetvası böyle. Bir insanın helal parası varsa... ...o helal parasıyla hacca gidebilir. Helal parasıyla hayır yapabilir. Fakat haram paradan hayır beklenmez. Hayır beklenmez. Yani... O, orada görev yapar imam falan filan O ayrı bir konudur Bu gibi işler tabi elbette Sonrasına sirayet etmez Ama bence diyanetin böyle bir şeyi Tahkik ettikten sonra kabul etmesi lazım İmamdan önce diyanete düşüyor bu sorumluluk Dur bakalım Sen ey filan kadın veya bir başkası hiç fark etmez Hiç fark etmez Senin bu caminin Şeyi Ne Sermayesi nereden geliyor? Çünkü Allah diyor. Hadis bu. Bu dindir. Dindir. İsteyen bunu layıklığa aykırı kabul etsin. Layıklığın canı cehenneme. Tövbe estağfurullah. Ne de, olsun kabul etsin de şey değil. Bu bir şey değil. Din budur. Ha? <gülüyor> Öyle demiş galiba. Değil mi? <gülüyor> Şimdi Cenab-ı Peygamber söylüyor. Bu dinde kimsenin onun sözü üstüne bir söz söyleme hak ve selahiyeti olabilir mi? Asla. İnna Allah'a tayyib, la yakbelu illa tayyib. Allah hoş ve temizdir ancak helal ve temiz olanı kabul eder. Bitti. Gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılınır mı diyor. Alimler bunu da. Eğer ondan başka vücudunu sertletecek bir elbise bulamazsa yapar mı diyor. Hayır yine yapmaz diyenler var. Oturacak. Mümkün mertebe kendisini toparlayacak. Kasmedilmiş elbiseyle namaz kılmayacak. Allahu Ekber. Haram miras da zaten. Aynen öyle tabi. Haris el-Muhasibi. Babası gümrük memuruydu, devlet memuruydu falan filan. Babasının mirasından bir kuruş almıyor. Kendisi muhtaç olduğu halde rahmetullahi aleyh. İslam alimleri öyle takvalıydı. Ki malının haram olup olmadığını kesin olarak kendisi de söylemiyor. Şüpheli diyor almıyorum diyor. Şüpheli diyor almıyor. Allah'a Allah. emanet Yani bu ümmet bu gibi güzelliklerle yükseldi. Yine yükselişimiz bunlarla olacaktır onu unutmamak lazım. Evet. Ey Resuller Hoş ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Zaten ben her ne yaparsanız onun hepsini, onlar hepsini çok iyi bilenim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bakın ne buyuruyor bu konuda. Ey insanlar! İnne Allah'a tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah hoş ve temizdir ancak hoş ve temiz olanı kabul buyurur. Şüphesiz Allah Resullere ne emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Ey Resuller! Hoş ve temiz şeylerden yiyin ve salih haber işleyin. Şüphesiz ben sizin neler yaptıklarınızı çok iyi bilenim buyurdu. Müminlere de ey iman edenler! Ya eyyühellezine kulû min tayyibâti mâ rızaknâkum. Size rızık olarak verdiğimizin hoş ve temiz olanlardan yiyin buyurdu. Müminler ve şeylere... Aynı emri veriyor. Resullere aynı emri vermiştir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra diyor ki bir adam düşünün diyor. Uzun süre rızık kazanmak için yolculuk yapmış. Ticaret yapmak için. Üstü başı toza toprağa bulanmış. Ondan sonra yediği haram içtiği haram. Haramla beslenmiş. Ellerini de Allah'a kaldırıp Ya Rabbi benden kabul buyur der. Bunun duası nasıl kabul olmayacak? Haram giyiyor, haram yiyor, haram içiyor, haramla besleniyor. Nasıl kabul olacak diyor bunun duası? Ya çok dua ediyoruz, duamız bir türlü kabul olunmuyor diyeceğimize biraz dönüp kendimize bakacağız. Biraz dönüp kendimize bakacağız. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Evet Allahü Teala bizleri gerçekten helal lokma ile çoluğumuzu çocuğumuzu kendimizi yetiştirmeyi, büyütmeyi onları da haramdan uzak bir hayat sürmek noktasında gerekli hassasiyeti vererek lütuf ve ihsanını esirgememesini niyaz ederiz. Önümüzdeki ders inşallah bu ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. Ayet-i Kerimesi ile inşallah dersimize devam edeceğiz. <Gülüyor>